İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ya Resulallah! Şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna? Ey Kureyş topluluğu haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın. Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya gitmişler. Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer? Dur bu daha başlangıcı. Artık beş vakit mi kalacağız? Evet. Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna. 22. bölüm. Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor. Etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa Tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi. Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün? Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı. Tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu? Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı. Nereye? Beytül Maktis'e. ...dedi efendimiz. Beytül Maktis'e! Bizim bildiğimiz Beytül Maktis mi bu? <gülüyor> Buradan oraya gitmek haftalar sürer. Evet dedi Allah Resulü. Ha, gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi? <gülüyor> Peygamberimiz yine evet dedi. Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki... Nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Ey Muhammed! Bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın? Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı. Ey Kabe oğulları! Ey Muttenif oğulları! Ey mahsum oğulları! Buraya toplanın! Muhammed'e kulak verin Bakın ne diyor Hadi Muhammed Bana anlattıklarını onlara da anlat Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı Geceleyin önce Beytül Makdis'e Daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde Topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından Ne yapacaklarını şaşırdı bu kadarını beklemiyorduk doğrusu Nasıl gittin geldin bir daha anlatsana Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer Bir gecede gitmiş gelmiş ha Sadece o değil ki Oradan da yedi kat semaya çıkarılmış. İşe bakın sabahında da burada karşımızda duruyor Durun bir susun bakalım Velid sen Beytül Maktis'i görmüştün Sor bakalım Muhammed'e, nasıl bir yermiş? Madem dün gece oradaymış, bize tarif et. Kaç penceresi vardı? Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde anlatsana? Peygamberimiz, tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Maktis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu. Tamam tamına doğru söyledi. Bu adam olsa olsa bir sihirbaz. Ama bunu bilmesi imkansızdı. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayet-i nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebu Bekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar. Ebu Bekir olanları duydun mu? Ne olmuş? Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor. Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz öyle değil mi? Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun? Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur. Ne? Bunda şaşıracak ne var? Ne dedin? O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez. Hz. Ebu Bekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebubekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı. Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi? Peygamberimiz, evet diye yanıtladı. Onu bana tarif eder misin? Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebubekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescit aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebubekir şöyle diyordu: "Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim." Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebubekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki Ey Ebubekir Bekir! Sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen sıddıksın. Bundan sonra Hazreti Ebubekir Bekir sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dost doğru olan diye. Ağac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur, bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu. Babacım şuradan da hurma alalım mı? Gel alalım hadi Hı? Oradaki kalabalık ne baba? Bilmiyorum belki bir şair şiir okuyordu. Gel bakalım Aa, Bu bir şair değil İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor Ne diyor? Dinleyelim mi biz de? Peygamberimiz Ey insanlar Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin Putlara tapmayın La ilahe illallah deyin kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyor Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor Yaşlı olanı tanıyorum Ebu Lehem Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş Dinleyelim bakalım ne diyor Ey insanlar bu benim yeğenimdir Sözlerine kulak asmayın sizi şerefli lahat ve huzzağınızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir. Ey Muhammed! Seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir. Onlar neden sana tabi olmuyor? Evet, onlar neden tabi olmuyor? Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha? Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliri veriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebubekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir? Kimle akrabalığı vardır? Bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti. Eli silah tutan kaç adama sahipsiniz? Binin üstünde. Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır. Evet, bazı şeyler duydum. İşte Ozat burada, yanındadır. Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun? Peygamberimiz. Sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum dedi. Başka nelere davet ediyorsun? Peygamberimiz gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız.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 Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti. Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzelleri davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş. Ben buna inandım. Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör. Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabaatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi... Sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.